Namaz kurtuluşun yoludur. Emre acar. Allah'a hamd, Resulüne, ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. Dünya ehliyken parayı, malı ve zenginliği kurtuluş olarak kabul etse dahi, kurtuluşun yolu bu değildir. Kıyametle beraber son bulan oyun ve eğlenceler nasıl kurtuluş sayılabilir ki? Kurtuluş gerçek ve baki olanlarla olur. Fane olan her şey ise yalandır. Kurtuluşu yalan olanda görmek akıl sahibi insanların işi değildir. Anlayışlar Kur'an ve sünnetten uzaklaşınca herkesin kurtuluş anlayışı farklılaştı. Felahe ermenin yolu olarak madde, asıl kurtuluş yalanlandı, karalandı. Tek kurtuluş dünya ve içindekileri elde etmek oldu. Mesela batı kendi kurtuluşunu, İslam âlemini sömürü, ve işgalde gördü. Kendince buralardaki Müslümanları ve İslam dinini yok edecekti. Böylece o topraklarda hem kendi dinini hakim kılmış, hem de ekonomisini yeraltı kaynaklarla güçlendirmiş olacaktı. Kendi halkına o ekonomiyi, yeraltı zenginliğini vaat ediyordu. Fakat düşündükleri gibi olmadı. Oralarda başarı elde edemediler. Topuklarının üzerine gerisin geriye döndüler. Kurtuluşa ermek bir yana, Din ve ekonomik olarak rezil duruma düştüler. Kurtuluşu dünya ekonomisinde zannettiler fakat kaybettiler. Kaybetmeye de devam ediyorlar. Durum bu topraklarda da aynıdır. Düzmece, bol keseden vaatlerle kurtuluş yolu olaraktan dünya maddesini gösteriyorlar. Lozan anlaşmasının bitip, yeraltı zenginliklerine kavuşmayı, IMF borcun bitişini, işsizlik oranının azalmasını, Dullara, çocuklara, muhtaçlara her ay para verecek kadar ekonominin iyi durumda oluşunu zafer ve kurtuluş olarak ilan ediyorlar. Milletin bakandığı, lise, üniversite gibi yüksek kurumlarda okumayı geleceğin kurtuluşu olarak adlandırıyor. Aileler çocuğunun yüksek lisans yapmasını, doktora almasını, öğretmen, mühendis olmasını kurtuluş olarak kabul ediyorlar. Mesela benim evladım doktor oldu, kendini kurtardı. ''Sen niye üniversite ve benzeri şeyler okumuyorsun?'' diyorlar. Geleceğin kurtuluşunu doktor gibi ünvanlarla olacağını zannediyor milletimiz. Oysa İsa aleyhisselam da doktordu. Hatta körleri iyi edip ölüleri diriltiyordu. Fakat buna rağmen kurtuluşun doktorlukta olduğunu söylememiştir. Turizm Bakanlığı'na göre de din düşmanımız olan insanların ülkemize gelip açık saçık giyim ve pis ahlaklarıyla topraklarımızda dolaşması, şehirlerimizdeki tarih yerleri gördüklerinde ''Oh my God!'' diyerek fotoğraflarını çekmesi büyük bir zafer ve başarıdır. İş adamlarının kurtuluş anlayışına baktığımızda onlar da ticareti gösteriyorlar. Büyük büyük inşaatların, fabrikaların kurulmasını, kredi çekip büyük yatırımlar yapmayı felaha ermek olarak isimlendiriyorlar. Avam halka bakıyorsun, kira vermeden derme çatma evinin her yere gidecek kadar arabasının olması, SSK'dan da her ay maaşının gelmesini kurtuluş olarak kabul ediyor. Hem milletlere hem de devletlere baktığımızda hepsi kurtuluşun dünya metağında olduğunu söylüyor. Fakat sözlerinin doğruluğu için pratiğe bakıldığında, Hepsi helak olup gitmektedir. Bakın, Firavun, Nemrut, Ad kavmi, Semud kavmi ve daha farklı kavimleri. Onlar da kurtuluşu dünyada aramışlardı. Fakat büyük dalgalarda, keskin rüzgarlarda hepsi helak oldular. Bugün aynı durum bizler için de geçerlidir. Kurtuluşu maddede arayanlar yavaş yavaş helak olup, anlam veremedikleri bir bataklık içerisinde yok olup gideceklerdir. Kurtuluşu dünya amellerinde aramayın. Kurtuluş imanda ve salih ameldedir. İnsanlığın hepsi iken iman edip salih ameli işleyen ve hakkı birbirine tavsiye edenler bundan istisna tutulacaktır. Namaz, imanı ve salih ameli kapsayan ibadettir. Kişi hüsrandan kurtarıp kurtuluşa götürür. İslam dininde en önemli mesele iman ve küfür meselesidir. Kavimlere peygamberlerin gönderilmesi, kitapların indirilmesi bunun içindir. Amaç insanlara hak ile batılı göstermek, cennet ve cehenneme giden yolları öğretmektir. Bundan sonra bu yollardan birini seçmek kişilere kalmıştır. Tercih hangi tarafa konulmuşsa, ahirette onunla karşılaşılacaktır. Bilmelisin ki namaz dinin direğidir. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurur. Ey Muaz! Sana işin başını, direğini ve en yüce yerini, zirvesini haber vereyim mi? Muaz, evet ya Resulallah deyince, peygamber sözüne şöyle devam etti. İşin başı İslam'dır, temel direği namazdır, zirve noktası da cihattır. Direksiz bir yapı veya çadır gördünüz mü hiç? Görememişsinizdir mutlaka. Çünkü o yapıları ayakta tutan odur. Ne kadar ihtişamlı bir bina yaparsanız yapın, mutlaka temel atmak, çadırın ortasına direk koymak zorundasınız ki ayakta durabilsinler. İslam için de böyledir. İslam'ın direği olan namazsız yaşamak imanı çökertir. Kişinin Allah'a inkar edenden bir farkı olmaz. Dini yıkılmış, bir kişinin İslam'ından konuşmak, ona Müslüman muamelesi yapmak doğru değildir. Vakamızda din adına konuşan mütedeyyinler, Namazı İslam alameti görürler fakat terkini ise küfür alameti olarak görmezler. Eğer bir şey İslam alameti ise neden terk edildiğinde küfür alameti olmuyor? Şaşılacak bir durum. İslam'da namaz tevhidin ayrılmaz parçasıdır ve sürekli onun ardından zikredilir. Kur'an, sünnet ve sahabenin anlayışına baktığımızda namaz ibadetinin itikatte önemli yere sahip olduğu, görülecektir. Kardeşim, seninle belki de şu ana kadar okumuş olduğum nasara tekrar tekrar gözden geçirip namazın insanı küfürden alıp imana, kurtuluşa götürüşüne şahitlik ederim. Allah sübhanehu ve ta'ala namazın itikat boyutuyla alakalı şöyle buyurur. Ona, Allah'a dönenler olun. Ondan korkun. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden olmayın. Eğer şirkten tövbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse artık dinde kardeşlerinizdir. Biz bilen bir kavme ayetleri böyle uzun uzadıya açıklarız. Tövbe 11 Allah Sübhanehu ve Teala, Meryem suresinde peygamberlerin akabinde onlara mirasçı olanları şöyle anlatır. Meryem 59 Bunlardan sonra ise namazı terk eden, arzularına uyan bir kavim geldi. İşte onlar gay ile karşılaşacaklardır. Allah ayetin devamında bu durumdan istisna olanları da şöyle bildirir. Meryem 60 Tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. İşte onlar cennete gireceklerdir ve Hiçbir şekilde zulme uğratılmazlar. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem namazın imani boyutunu şu sözleriyle izah etmiştir. Kişi ile küfür arasındaki fark namazdır. Kim bizim namazımızı kılar, kıblemize yönelir ve kestiğimizi yerse işte o Müslümandır. Allah'ın ve Resulünün zimmetindedir. Allah'a zimmeti hakkında bekçilik yapmayın. Bizim ile onlar arasında fark namazdır. Kim namazı terk ederse küfre girmiştir. Ben insanlar kelime-i tevhidi söyleyip, benim de Allah'ın rasulü olduğuma şahitlik edip, namazı kılıp, zekatı verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Namaz konusunda sahabenin anlayışına bakıldığı zaman, Kur'an ve sünnete ne kadar bağlı kaldıkları görülecektir. Tabiinden Abdullah İbn-i Şakik Rahimehullah şöyle der. Sahabe amellerden namazın terkini küfür olarak görürdü. Yani bu konuda sahabenin hepsi icma etmişlerdir. Ömer bin Hattab radiyallahu an her tarafa şöyle yazıp göndermiştir. Bana göre işlerin en önemlisi namazdır. Kim onu korursa dinini korumuş olur. Kim onu kaybederse her şeyini kaybetmiştir. Namazı terk edenin İslam'dan nasibi yoktur. Ebu Derda ve İbni Mesud radıyallahu anhum'a şöyle derler. Kimin namazı yoksa dini ve imanı yoktur. Enes radıyallahu anh şöyle der. Namaz kılmayan kafirdir. Evet, yukarıdaki nasları okuduğun üzere görmektesin ki namaz, imanın olmazsa olmaz rüknudur. Allah, Resulü ve sahabesi, kâfir olmaktan kurtulup imana ulaşmaya namazı şart koşmuşlardır. Hatta Allah namazı iman diye isimlendirmiştir. Kıble Mescid Aksa'dan Mescid Haram'a döndüğünde sahabe Mescid Aksa'ya doğru kıldıkları namazların boşa gidip gitmediğini kendi aralarında konuşurken onlara Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Bakara 143 Allah imanlarınızı yani beyt yanındaki namazlarınızı zayi edecek değildir. Resulullah aleyhissalatü vesselam da aynı şeyi şu hadisinde ifade etmiştir. Sizlere dört şeyi emrediyor ve dört şeyden yasaklıyorum. Sizlere bir olan Allah'a iman etmeyi emrediyorum. Bilir misiniz bir olan Allah'a iman nedir? Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah rasulü olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak. Namaz kılıp iman edenlere müjdeler olsun. Kurtuluşun anahtarı onlardadır. Zafer ve izzeti kazananlar onlardır. Müminler gerçekten felah kurtuluş bulmuşlardır. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Müminun 1-2 e iman edenler! Rükü edin, secdeye kapanın. Rabbinize ibadet edin. Hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Haç Suresi 77 Bunlarla beraber bu garip zamanda insanlar namaz konusunda gevşek davranmakta, kendilerini oyun ve eğlenceye kaptırarak Rablerine olan haklarını yerine getirmekten geri kalmakta, dünya leşi ve enkazına Hırsla sarılmaktadır. Bu kişilere kurtuluş ve zafer olan namazı hatırlatıyorum. Kalem suresi 42 ila 43. O gün baldırdan açılır ve secde edilirler. Fakat güç getiremezler. Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür. Bir başka ayet. müsselat 48 ila 50. Onlar kendilerine Allah'ın huzurunda eğilin denildiği vakit eğilmezler. O gün hakikatleri yalanlayanların vay haline. Rabbimden isteğim bizleri namaz ve tüm ibadetlerimizde ihlas ve takva üzerine kılmasıdır. Davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 20. sayısında yayınlanmıştır.